Güven Bey hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Hoş geldiniz. Bu, bu sefer gerçekten günaydın. Ee, öyle, <gülüyor> büyük Siz... bir mutluluk. Sizi canlı yayında ağırlamak da bize keyif veriyor. Evet, bıraktığımız yerden bir ara vermiştik. Oradan devam edelim isterseniz. Evet, geçen hafta kurabiye deneylerinden konuşacaktık. Onu da aslında dürtü kontrolü falan... ...çalışmalarına... ...bağlarız diye düşünmüştük... ...bu evrim kitapları işi girdi... ...şimdi kurabiye... ...deneyine dönelim... ...psikoloji... ...aslında çok genç bir bilim... ...yani 100 sene... ...işte bilemediğiniz 150 sene... ...diğer bilimlere, kimyaya, fiziğe... ...falan oranla... ...sosyal psikoloji... ...iyice genç bir alan... ...50 senesi, 60 senesi ancak var... Ee, sosyal psikolojide e, iki tür, yani böyle bir adım geriye gidip bakacak olursak geniş şeye, e, resme, iki tür çalışmalar var e, diyebiliriz. Bir tanesi birinci tekil şahıstan giden, öbürü üçüncü tekil şahıstan giden çalışmalar. Birinci tekilden kastım şu... E, Çeşitli davranışlarda bulunuyoruz, bir şeylere karar veriyoruz, bazı yargılara varıyoruz, bazı tercihler yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz diye sorulduğu zaman e, verdiğimiz tabi sebepler var. E, laf olsun diye yapmıyoruz, şunu sevdiğimiz için yapıyoruz, bunu tercih ettiğimiz için yapıyoruz falan diyoruz. Sosyal psikoloji bir sürü alanda gösteriyor ki aslında bu bizim anlattığımız... ...hem kendimize hem başkalarına verdiğimiz sebepler büyük ölçüde e, yanıltıcı sebepler, gerçek sebepler değil. E, yani e, bu birinci teki şahıstan kastım böyle bir şey. Hemen bir örnek vereceğim. Evet, lütfen. E, şöyle mesela e, diyelim Çince bilmiyorsunuz hiç. Ben size... Çin karakterlerinden oluşan bir dizi karakter gösteriyorum. Gösteriyorum, gösteriyorum bir, bir dakika boyunca. Sonra diyorum ki şu beş tane karaktere bir bakın. Bunun içinde estetik olarak size en hoş gözüken, güzel şekilli olan hangisi seçin bana söyleyin. Seçiyorsunuz şu sağdan ikincisi. Niye bunu beğendiniz diye sorduğum zaman da Bir sürü neden veriyorsunuz İşte bu sağa doğru ucu kıvrık çok güzel olmuş solu işte e, antik Yunan kolonlarının ucuna benziyor falan diye. Halbuki bu verdiğiniz sebep aslında gerçek sebep değil. Ben e, size bu daha önce görmediğiniz karakterlere gösterirken hangisini daha çok ekspoze edersem hangisiyle daha çok karşılaşırsanız sonuçta en çok bunu beğendim diye buna aşinalık etkisi deniyor ...bunu seçmiş oluyorsunuz. Bir tutucu bir alışkanlığın da payı hemen ortaya çıkmaya başlıyor yani evet, öyle mi? Evet, alışkanlıkla ilgili yani en azından istatistik olarak. Şimdi her seferinde, her insan için her denemede bu böyle oluyor değil ama... ...istatistikler bunun sayısal olarak böyle bir aşinalık etkisinin asıl faktör olduğunu gösteriyor... Ee, öyleyse gerçekten ben şunu beğendim şu sebepten dediğim zaman aslında e, uyduruyorum o sebepten değil altında başka bir sebep var ben o sebebi farkında değilim ee, ama böyle başka bir kılıf buluyorum gibi. Şimdi bu konuda inanılmaz bir aslında literatür var belki en çarpıcısı şu sorulabilir ee, eşinizle niye evlendiniz? İşte çünkü şöyle güzel böyle akıllı dünya görüşümüz uyuyor, zevklerimiz tutuyor filan filan. E, aşinalığın halbuki en önemli faktörlerden biri olduğunu iddia ediyor sosyal psikologlar. Yani ne kadar sıklıkla karşılaşmışsınız, yüzünü ne kadar görmüşsünüz filan gibi çok böyle banal bir takım etmenler olduğu. Şimdi tabii... Size bize laf aramızda bunlar şey yapmaz uygulanmaz ama sokaktaki <gülüyor> insana böyleymiş yani <gülüyor> sosyal psikolojinin e, ilk bakışta e, aşk diye bir şey yok mu evet, yani vay mutlaka vay demek güdüsüzlü devam. Tam şey Evet öyle bir durum da var. Bunlar birinci tekil şahıs. Evet. Çalışmaları sosyal psikolojinin. Üçüncü tekil şahıs daysa eee Özneleri herhangi bir şey sorma ihtiyacı duymuyor psikologlar. Yani şunu niye yaptın, sebebini göster işte biz ona bakalım falan demiyorlar. Daha ziyade uzaktan bakıp e, insanların davranışlarına e, dair açıklamalar, öngörüler, tahminlerde bulunmaya çalışıyorlar. E, bu mesela e, zeka testi denen şey. Richard Hörnstein'ın geliştirmiş olduğu zamanında intelligence quotient falan. E, bir takım Ölçme yöntemleriyle insanların birbirinden bilişsel skalada nasıl ayrılacakları ve bunun sonucu olarak bazı konularda ne kadar başarılı olabilecekleri filan üstüne yapılan çalışmalar. Bunlar üçüncü tekil şahıs türü şeyler. Bunlar da tabii bir sürü aslında tuzak var. Yani siz insanlara bir görüş empoze etmiş oluyorsunuz. Sen akıllısın, sen değilsin diyorsunuz. Üstelik bunu ölçmek için kullandığınız test e, belli kültürel normlar içinde mesela çok e, insanlara kolay gelen bazı başka normlar altında çok zor gelen bir şey. Dolayısıyla evrensel bir şey değil, yerel bir şeyi ölçüyor. Mahalli bir belki özelliği Mahalli. ölçüyor. Fakat <gülüyor> evrenselmiş gibi insanların omuzuna yüklüyorsunuz bunu filan. Evet. Kurabiye deneyde bir anlamda bu üçüncü tekil şahıs, şimdi şeye kadar gelmiş olduk, asıl bahsedeceğimiz hikayeye, o tür bir çalışma. Orada mesele şu, şimdi herhangi bir anaokuluna giderseniz, dört yaşındaki çocuklardan oluşan bir sınıfa girdiniz, kırk elli kişi. Bunlar böyle inanılmaz bir ses çıkartarak, evet, <gülüyor> bir kaotik bir ortam içinde böyle koşturuyorlar filan. Diyelim bu çocuklar hep birbirine benzer bir sosyal sınıftan geliyor olsun. Anne babaları, işte şu su bu su, gelir durumları, ailedeki kültür eğitim şu bu filan da benzer olsun. Buna rağmen şimdi öğretmenlik yaptıysa insan şunu biliyor. Bu çocukların içinde bir kısmı kendilerine biçtikleri hedeflere daha yaklaşacaklar hayatta. Bazıları daha çok... Hayal kırıklığına vuğrayacak şu bu şimdi bu Walter Michel isimli sosyal psikolog şeyi merak ediyor böyle 4 yaşındayken ben bu çocuklara bakıp ...hayatlarına dair hmm. böyle 30 sene 40 sene sonrasına dair bir şeyi keşfedebilir miyim acaba ve bu, bu ne olur böyle bir, ve, ve onu bulduğunu iddia ediyor bir altın anahtar bu yani öyle bir şey ki. ...elinde bu altın anahtar olan çocuklar hayat boyu sırtları yere gelmeyecek bir şekilde yaşıyorlar. Olmayanlarsa sürekli tökezliyor, zorluklar içinde düşe kalka gidiyorlar. Geleceği belirliyor, Merlin gibi bir, bir, bir şey bir yani. Bir anlamda aynen. Bu, bu tabii çalışmanın ilk anında ortaya çıkan bir şey değil... 40 senelik bir çalışma. Yani bu adam sahiden bu çocukları işte 4 yaşındayken bulup 44 yaşına kadar, kadar izliyor. İnanılmaz izliyor. bir araştır Galiba hala da devam ediyordur. Çünkü 1972'de yapmışlardı ilk çalışmayı. İşte şimdi 2013'e girdik. 41 yıl 41, etti. Maşallah. Dolayısıyla bir anlamda hani bu pastanın E, şeyi, kanıtı onu yemesindedir gibi bir durum var. Diyor ki işte yani bakın ben yaptım baktım. E, varsa şey yapan, bundan kuşku duyan siz de yapın, siz de 40 sınava bakın. Ampirik bir şekilde <gülüyor> evet. ortaya koyuyor yani. Evet. Çok şaşırtıcı evet. bir şey evet. Şu da şaşırtıcı yani e, çok küçük bir faktör gibi gözüküyor şeyin bulduğu. E, sonuçta şimdi de, deneyden bir daha bahsedelim. Bir boş bir odaya 4 yaşındaki bir çocuğu koyuyoruz. Deneyi yapan kişi çocuğa bir kurabiye veriyor. Bir masa bir sandalye var başka da hiçbir şey yok. Bu kurabiyeyi istersen şimdi ye diyor. Ama yemez de e, beklersen ben odadan çıkacağım bir süre sonra geri geleceğim sana ikinci bir kurabiye daha vereceğim. İkisini birden yiyebilirsin. E, çocukların hepsi o kurabiyeleri sevdikleri için e, ikinciyi yemek konusunda e, hevesliler. Yani o anda ikinciyi alsalar hemen yiyecekler. Daha sonra bir gizli kamerayla böyle Behzat Ç'de izlediğimiz polis şeyden bakıyor falan var ya o, o, o tür bir şey aranjman yapmışlar. Çocukları izliyorlar 15 dakika boyunca. Bu aslında çok anne babaların içini paralayan da bir şey bir taraftan. Çünkü anne babalar getiriyor çocukları deneye. Ve o camın öbür tarafında onlar da çocuklarını izliyorlar. Çocuklar 15 dakika boyunca o kurabiyeyi yememek için e, Evet müthiş bir mücadele veriyorlar. E, bazıları daha iyi bir strateji kullanılarak başarılı oluyor. Bazıları olamıyor. E, şimdi mesela Walter Mischel'in bir ayrımı var. Diyor ki bazı uyaranlar e, bizi çekim alanı altına aldıkları zaman e, sıcak uyaran olarak e, onlardan bahsediyor. Bizim onları soğutmamız lazım diyor. Bunların e, şeyine e, yer çekimi gücüne karşı koymak istiyorsak. Ki nitekim e, bazı çocuklar bu yer çekimi alanından çıkamıyorlar kurabiyenin çünkü gözlerini kurabiyeye dikmiş özetiyle. <gülüyor> Hatta oynuyorlar kurabiye ile, alıp kokluyorlar, ağızlarına atacak gibi oluyorlar derken vazgeçiyorlar <gülüyor> de. Sonunda dayanamayıp <gülüyor> yiyorlar. Diyorlar. Yiyorlar. Yiyorlar. ise daha başarılı olanlar. Peki kurabiye orada ama şimdi ben bundan uzak durayım diye mesela sandalyelerini ters çeviriyorlar. Kurabiye değil başka tarafa bakıyorlar. Kendilerini oyalamak için şarkı söylüyorlar, oyun oynuyorlar. Başka bir yöntem buluyorlar ve onlar bir şekilde idare ediyor. Şimdi 600 çocukla yapılmış bu çalışma ilk yapıldığında... ...yaklaşık üçte biri... ...kurabiyeyi yemeden durmayı becerebilmiş. Sonra hmm. ikinci kurabiyeyi kazanmış. Hak kazanmış. Üçte ikisi yemiş. Dört yüze iki yüz. Bu altı yüz kişiyi takip ediyor... ...kırk sene boyunca Walter Mischel... ...ve gösteriyor ki... ...bu yemeden duran iki yüz kişi... ...yani üniversite giriş sınavları... ...bunların e, daha iyi... ...evlilikleri daha iyi gitmiş... ...işte... E, ...hayatta istedikleri şeylere... ...yani bir takım kıstaslara bakıyor... ...işte ne kadar maaş alıyorlar filan filan... ...bunların hepsinin ne kadar... E, ...arzu edilir... ...kıstaslar olduğu tartışılır ama... E, ...bir şekilde bir ayrım var gibi... gözüküyor. bu... E, ...kurabiyeyi yemeden durabilmiş 200 çocuklar... E, ...yemiş duramamış... E, ...400 çocuk arasında... E, ...şimdi... ...bu... ...bu çok küçük bir şey... Pardon bir şey sorabilir miyiz arada? E, Birbiriyle bu... 40 yıl süren <gülüyor> deney... ...diyelim... E, ...sırasında çocukların... ...diğer... ...denekler hakkında bir fikri var mı? Nasıl davrandıkları falan Biliyorlar mı diğerlerinin kimliğini... ...ya da hayatta e, ne olduklarını falan Güzel bir soru. Bilmiyorum e, doğrusu. Biliyorlar mı birbirleriyle bir alakaları var mı? E, ya da bak... E, Mesela senden önce deneye gelen çocuk vardı ya o evet, işte o... şimdi senin iki katın şu işleri yaptı falan. <gülüyor> evet öyle bir Beni ilgi, ilgi, o da önce olabilirdi yani. Moral bozucu da bir şey <gülüyor> Doğru, olabilir. Yani. Yani. Bir de benim bir sorunum var kıvanbek. Yani bu işin içinde mesela bir de disiplin faktörü kattığımız zaman nasıl bir sonuç elde edilebilir? Yani bu çocukları daha pedagojik açıdan bunu yememeye şartlandırıp daha önce bu tip deneyler üzerinden gittikten sonra yememek için bir disipline ettikten sonra bu çocuklar bunu yemedi ta 3'te ikisi yemiyor değil. Farklı bir sonuç öngörebilmemiz mümkün olabilir miydi? Şimdi... E, yani üç şey, e, çok, çok özür dilerim. Çocuk dilde asker olarak görelim. Yani bir e, oda dolusu, yani bir kışta dolusu askere bir kurabiye deneyini yapılıyor. Ve ondan sonra da aynı e, sonuçlarda öngörülebilir mi? Yani disiplinle bu sonuç sağlanabilir mi? E, Michelin'in sonuçları gibi. E, güzel bir soru. Bunun da cevabını bilmiyorum ama bu kurabiye deneyini biraz e, şey gölge altında bırakan, bir kuşku altında bırakan çok yeni bir çalışma var işte. Birkaç ay hmm. önce çıktı. O senin soruna belki biraz e, cevap olabilir. Ondan da bahsedelim. bak Şunu diyecektim ama bu evet. dürtü kontrolü tabii bir tek çocukların başında olan bir bela değil. Hepimizin. Yani hayatta kim şey diyebilir? E, ben e, şu işe bulaşmasam daha iyi olur diye biliyordum ama işte öyle kendimi tutamadım falan Dolayısıyla hayvanlar dünyasında da bu dürtü kontrolü aslında zihinsel, bilişsel problem çözme yeteneklerinin önüne geçiyor ya da altını oyuyor hayvanların. Benim lemür denen tür bir maymunlarla yapmış olduğum bir çalışma var. Bir, bir iki hafta sonra da ondan da bahsedebiliriz. Şimdi Walter Mischel fakat şöyle bir şey diyor. Yani kimse bu adamın bulgularını bunları kafadan attı, uydurdu falan şeklinde bir kuşkuyla yaklaşmıyor ama... ...bu bulguları nasıl yorumlayacağız? Bu ne anlama geliyor? Walter Mischel'in hakkındaki sanki böyle çocuklarda içten gelen bir eğilim, yetenek gibi bir şey var. Bu deney bunu keşfediyor. Yani... Ee, ...nasıl doğuştan bazı çocuklar müziğe daha eğilimli... ...bazıları matematiği olabilir, bazıları daha iyi koşuyor şu bu filansa... ...bu da böyle hayatta başarının anahtarı burada. Dürtü kontrolü. Bu, bu tür, dürtü kontrolü. Bu minicik deneyle bunu böyle 40 sene sonrasına dair bir öngörü getirecek gibi... E, ...çok kuvvetli bir iddia var ortada. Bu bir kültürel ee, bir nokta değil de bir yetenek mevzusu olarak mı görebilmek mümkün? Buna. Benim anladığım kadarıyla yani dört yaşındaki çocukların ki o çocukların e, kültürel olarak çok fazla bir e, disipline edilecek... ...şu bu bir hayat tecrübesine sahip olmadıkları düşünülürse öyle. Evet. Genel şey oydu, görüş oydu. E, geçen sene Rochester Üniversitesi'nde Celeste Kid diye bir e, doktor öğrencisi üstelik. Yani bu 40 senedir e, neredeyse... E, ...tamamıyla genel kabul görmüş bu fikrin aslında belki o kadar da e, doğru olmayabileceğini düşünerek bir başka e, varyasyon deniyor. O da şuradan aklına gelmiş, bu, bu öğrenci doktora da yapmadan önce bir barınak, aile barınakları e, evinde gönüllü olarak çalışıyormuş. Diyor ki, ben burada böyle sokakta kalmış... İşte genellikle tek anneli, yanlarında birkaç çocuklu falan ailelerin barındığı bir yerde. Bunlara yardımcı oluyor. Sürekli şeyi görüyordum diyor. Böyle yetişkinlerle ilişkilerinde sürekli hayal kırıklığına uğrayan çocuklar ve... Bana şey gibi geldi diyor Ben bu kurabiye deneyini ilk okuduğum zaman ya bu kurabiye deneyini bu yani burada 100 tane çocuğu alıp ya da 400 çocuğu 400'ünü yapsam 400'ü de bu kurabiyeyi 30 saniyede yer. Yer çünkü kendilerine söz veren yetişkinlerin bu sözü tutacağına dair bir şeyleri yok. Bu tür bir tecrübeli yok ellerinde Dolayısıyla bu aslında belki böyle bir tek işten gelen eğilim dürtü falan değil. Daha önceki başka insani sosyal ilişkilerin doğasıyla alakalı bir şey. Ve bu deneyi yapmak üzere doktora programına başvuruyor. Rochester'den kabul alıyor ve işte bu, bu deneyi yapıp Cognition dergisinde geçen sene Aralık ayında yayınladılar. Çok minik bir varyasyonu var. Deney aynı deney fakat çocukları odaya aldıktan sonra kurabiye işine girmeden deneyi yapan kişi bir ...böyle bir kavanoz içinde... Bir, ...bir takım boya kalemleri getiriyor. Diyor ki bak önce şurada güzel bir resim yapalım... ...beraber. tam çocuk hevesle... ...başlayacakken ama dur dur bir dakika diyor. Ben aslında bu, bunları kullanabiliriz ama... ...içeride çok daha güzel... ...çok daha büyük şahane bir boya seti... ...daha vardı unuttum. İstiyorsan bekle ben onu alayım geleyim. Peki filan diyor çocukta... Da, ...hevesle çıkıyor deneyi yapan... ...bir işte 3-5 dakika oyalandıktan sonra... ...geri geliyor. Çocukların yarısı için... E, ...sahiden kocaman büyük bir, bir boya kalemi seti getirmiş vaziyette... O, ...onu yapıyorlar, ondan sonra kurabiye deneyine geçiyorlar. Diğer yarısına e, eli boş geliyor deneyi yapan e, kişi... ...ve diyor ki, ya ben vardı öyle büyük bir kalemler falan ama bulamadım. şimdi bulamadım onları... ...neyse biz hadi bunlarla idare edelim. Efendim, çocuklar gözle görülür bir şekilde bir hayal evet. kırıklığına e, vuruyorlar. <gülüyor> Tek bir tane, yani... E, ...hayatta defalarca bununla karşılaşmış olduklarını filan bir tarafa bırakın çocukların. Bu tek bir şey e, bu tür bir e, karşılaşma yetişkinlerin güvenilir ya da güvenilmez olduğuna dair tek bir data noktası... E, ...kurabiye deneyinde çocukların ne şekilde performans göstereceklerini istatistiki e, bir şekilde belirliyor. Ee, ...şeyin hiç bakmadığı... ...aklına bile gelmediği bir şey... ...yani e, Walter Mischel'in... E, ...burada iddia aslında demek ki... ...belki böyle üçten gelen bir takım... ...eğilim falan olabilir, doğru... ...yani bazı insanlar sahiden... E, ...dürtülerini kontrol etmede... ...daha e, kolaylıkla... ...baş edebilen türk tipler gibi gözüküyor... ...bazıları değil ama... ...bir tek bundan ibaret değil... ...yani bunun hemen altında yatan... ...daha temel bir belki etken var. O da eğitimle evet. başka insan ilişkilerinin ne şekilde çocukları biçimlendirdiğiyle alakalı. Evet, yani biraz ee, önce Can'ın da sorduğu sorunun bir uzantısı olabilir. Yani kültürel evrim evet. de burada çok yani genetik şeyden, evrimin yanı sıra kültürel de belki de aynı derecede evet. önemli evet. bir rolü olduğu. Ee, evet. Yani şimdi hep bu Doğa mı kültür mü, doğa mı kültür mü şeklinde evet. bir e, şey e, sürüyor. Sanki bu Walter Mischel'in çalışması e, doğa, doğa bir kültür sıfır şeklinde bir şey göstermişti. Evet. Fakat bu çalışma e, kültür iki, doğa bir şeklinde kültürü öne geçirdi. E, böyle de ilginç bir şey. Yani bilim tarihi açısından da ya da sosyolojisi açısından ilginçliği de sahiden... ...yüzlerce insanın doğru kabul ettiği... ...ve altında başka bir şey pek aramadığı... ...bir sonucu... ...bir doktor öğrencisi bile... ...aklına gelen bir fikirle ve... ...minik bir deney şeyiyle... ...bu böyle yani yüz dolar... ...ve işte MRI makineleri falan... ...gerektiren bir şey de değil... E, ...yaparak... E, ...herkesin doğru kabul ettiği bir şeyi... ...aslında belki de o kadar... ...doğru olmayabilir... E, dedik de biliyor bir anda... Bunu ben bilime, e, e, e, bilim açısından olumlu bir şey olarak görüyorum. Evet, Walter Mischel'de tabii saçını başını yoluyor herhalde. Kırkıncı, <gülüyor> kırk <41. gülüyor> yılında biraz... Şimdi ne diyor, yani gerçek bir bilim insanının bundan memnunluk duyması lazım. Fakat evet. haliyle Walter dürtü kontrolü ne, ne şekilde bilmiyorum. Ee, bu, bu biraz onunla da e, bağlı olabilir. Kendi, dürtü ne, ne Kendi nasıl dürtülerini kontrol nasıl <gülüyor> kontrol ettiğiyle, evet. Ee, evet, çok yani... ...hakikaten de bir anda... ...paradigmanın değişebilmesi açısından... E, ...ilginç bir doktora öğrencisinin... ...bunu üstelik bulabilmesi. Ee. Ee, öyle, sahiden öyle. Yani bu bir taraftan... ...bazı insanlar bak ya... ...bilim diye e, güveniyoruz... ...işte 40 yıldır herkesin doğru bildiği şey... ...yanlış çıkıyor, buna biçmiş... falan da diyorlar ama... ...bence bilimin kendisini bu şekilde... ...düzeltebilme... ...mekanizmasına sahip olması... ...aslında bilimsel protein en önemli Üstün ve yana, kuvvetli evet, faktörü. Bilimin, evet. Bence, ben de onu söyleyecektim. Yani bilimin, bilimsel metodolojinin e, asıl üstünlüğü de burada şüphe, sürekli kendini yenileyebilmesi yani şüpheci. Evet, yani. Evet. Bence bir tek burada gözden kaçırmamız şey insan olarak biraz alçak günüllü olmamız gerektiği. Yani tamam bilimsel yöntemlerle bir şeyleri doğru kabul edebiliriz. 40 senede bunu böyle kabul ederek etmiş olabilir. Fakat e, kısıtlı ve sonlu zihni kapasitelere sahip yaratıklarız. Her şeye her zaman e, aklımız ermiyor. Bazı şeyleri yanlış biliyoruz. Doğru kabul ediyoruz. E, bu kendini düzeltme mekanizmasına sahip olan bir pratiği sürdürdüğümüz müddetçe yanlış olan şeyleri E, doğrulama ihtimalimiz var gelecekte. Evet. En önemli kısım da bu. Bildiğimiz her şey şu anda kesinlikle doğru değil. Bir sürü doğru bildiğimiz şey de yanlış çıkacak filan. Olsun yani e, böyle her şeyi her doğru bilebilecek türde canlılay değiliz. Biraz alçak gönüllü olmakta da fayda var. <gülüyor> Aynen işte. öyle. Bu benim tabii maalesef artık süreyi de bitirmek üzereyiz. Belki daha Başka bir programda da tekrar uzatılmış bir tartışmaya da girebilecek bir şey. Geçenlerde yine gözüme çarpan bu Gabor Matin'in Kanadalı psikiyatrın özellikle uyuşturucu bağımlıları üzerine yaptığı çok etraflı araştırmalardan bahsediyor. Demokrasi Now'da gördüğüm bir Amy Goodman mülakatında... Yüzde yüz neredeyse bağlantı kurduğunu, yani çocukluk çağında baskılanmış, çok kötü muameleye gör, muamele görmüş çocukların çok büyük ölçüde uyuşturucu bağımlılığı olsa olduğunu, bunun artık neredeyse matematik bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. O, o yüzden de bu işte biraz kültürel, yani kültürün gene galip geldiği kültürel evrimin, Evet. bir durum gibi geldi. Belki onun üzerinde de daha sonra o, konuşma fırsatı bulabiliriz. Çok ıı, şaşırt Yani bunun ırkla, siyahilerle değil büyük ölçüde yoksullarda ve te, bırakılmış çocuklarda, terk edilmiş, işkence edilmiş, acı çektirilmiş çocuklarda çok büyük bir, birebir neredeyse bağlantı olduğunu aldı. söylüyordu. yani Bu da ilginç. Yani evet. Öyle dürtü ...meselesi değil yani... Evet. ...dürtü kontrolü değil... ...evet ilginç bir şey... ...peki çok teşekkür ederiz... ...bu canlı ilk defa... ...yapıyoruz bu programı... ...benim için bir mutluluk oldu... ...böyle sabah burada olmak... ...ben teşekkür ederim... ...haftaya görüşmek üzere... Evet.